Açık Radyo, Açık Dergi, Yeter Ki İste programdan herkese merhaba. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Yelena Parakova. Bugün muhteşem bir konuğumuz var her zamanki gibi. İsmini hemen söylemeyeceğim ama öncelikle tanıtmak istiyorum. Dağcılık eğitmeni. Antrenörü. Dağcılık antrenörü, evet. E, sesini duymaya başladınız. Ultramaradon koşucusu, yüksek irtifa tırmanıcısı... ...ve e, izinden gittiğimiz, her daim örnek aldığımız abimiz, e, değerli e, sporcu dostumuz Mustafa Kızıltaş. Merhaba. Hoş, hoş geldin, geldin Mustafa abi. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi Kızıltaş'ı tanımayan birçok insan var ama spor camiası da tanıyan bir o kadar da insan var. E, kısaca e, tanıyabilir miyiz diyeceğim ama e, Mustafa Kızıltaş'ı kısaca tanımak mümkün değil. E, kimdir Mustafa Kızıltaş? Evet Mustafa Kızıltaş biraz e, sanırım sıra dışı bir insan olsa gerek. E, ben hayatımı ikiye böldüm. Bir 40 yaş öncesi ve 40 yaş sonrası. Evet. 40 yaş öncesini bir kenara itiyoruz. Orası bana kalsın çok özel bir bölge. Fakat 40 yaşından sonra bir sporcu hayatı olan bir insan. Şimdi bu spora başlama yürüyüşle başlayan, daha sonra küçücük koşularla devam eden Sonra uzun koşular. Bunu yaparken dağlarla tanışan, dağa giden. Ondan sonra bu iki açamada da belirli bir yere gitmiş bir insan şimdilik. Böyle diyeyim. Ben bir de parantez açmak istiyorum. Mustafa Kızıltaş spor hayatına. ...emekli olduktan sonra başladı, doğru mu? Kesinlikle. 58 doğumlu, 1958 yılında doğdu ve emekli olduktan sonra spor hayatına başladı... ...ve birçok başarı imza attı. Ben parantez kapatıyorum. Elana, ne söyleyeceksin? Aslında şöyle, programımız ismi yeter ki İste ve Mustafa abimiz en güzel örneklerinden biri. Yani insanı istedikten sonra kesinlikle her şeyi yapabilir ve ayrıca Mustafa abi... Ultramaratonları ben 2011'den beri koşuyorum ve bu insan sayında koşmaya başladım ultramaratonları öyle diyebilirim çünkü ilk e, yarışa katılmadan önce ilk ultramaratona katılmadan önce Mustafa Bey'e bir ara mail attım dedim ki işte ben her gün 10-15 kilometre koşuyorum çok yoğun çalışıyorum e, şöyle böyle Mustafa abi dedi ki eğer böyle bir şey yapıyorsan kesinlikle yapacaksın ve çok güzel bir şekilde yapacaksın yani. dedi ve hakikaten öyle oldu çok iyi dostlarımız oldu bu yarışın sayında ve o yarışı kazandım ben sonra da işte hep beraberiz birbirimizi çok seviyoruz ve her zaman birbirimize destek veriyoruz. Evet. Zaten sanırım o zaman başladı değil mi? Zaten bu yeter ki iste. Senin de bu talebin geldiğinde sana bunu istiyorsan başarabilirsin demiştim. Sen günde 3-4 defa mail atıp bunun nasıl olacağını çok meraklı ve heyecanlıydın zaten. Onlar her sorduğunda bütün cevapları aldın ve yeter ki iste demiştik sana ve istedin. Bugün Türkiye'nin en güzel en nadide sporcularından biri ve en kaliteli insanlarından biri. Teşekkür ederim. Mustafa evet. burada bütün mailleri saklıyorum. Ben onu bir, bir gün <gülüyor> kitapta. Evet. Aslında Alper'le de yazışmıştır ama Alper daha çok böyle artistlik yaptı bana. Bilgi vermektense. <gülüyor> doğru doğru. Ama Mustafa abi hakikaten sadece çok başarılı sporcu değil, paylaşımcı bir insan ve bilgi paylaşmayı çok seviyor. Uzun uzun mailler adım adım ve o kadar açıkladı ki yani çok S güzel bir şey evet, evet. Birlikte sadece bize koşmak kalmıştı Birlikte Evet evet aynen öyle Sadece koşmak kaldı evet. Peki Kızıltaş bu süreçte neler yapar? Ee, geçmişten geleceğime <gülüyor> Evet Kırkından sonraki Kızıltaş ya, evet. neler yapıyor? Şimdi neler işte, başarıyor? Eşin ilginç anı Evet yani bu tabi kısa program içerisinde sıkıştırmak zor ee, Çok uzun bir süreç 20 yıllık bir süreç Bunu kısaca şöyle özetleyebiliriz işte yürüyüş arkasından koşu. Koşudan sonra e, Alper'le Ağrı Dağı'nda tanışma. Hatırlıyorsun değil mi Ağrı Dağı'nda? gün. Yaz, yaz tırmanışında tanıştık. Ondan sonra sanırım e, o yıl veya bir ertesi yıl seninle bir maratona davet ettim. Biz hatta ben... seninle 30 Ağustos Tırmanışı'na tanıştık Arıda'nda evet, evet. ve o zaman e, orada direktör olarak ben, evet, e, teknik, teknik sorumluydum. Teknik sorumluydun ve evet. e, arkadaşımız aracılığıyla Fikret Elçi Fikret evet. tanıştırdı. Evet. Kulakları çınasın ve sonrasında senin de maraton koştuğunu, evet. benim de maraton koştuğumu iletti ve sözleştik. İstanbul maratonunda koşacağız ya, Ne güzel ne mi? Bir, bir, bir el ele finish yapmıştık. Hiç S unutmuyorum. 3.30.29'da finish'e girmiştik. O, şey. evet. Hangi yıl acaba bu? Bu 2000... 2002, olabilir. Muhtemelen 2001, 2002, 2002 evet. olabilir. 2002 2002 olabilir. Evet, 2002 evet. evet. <gülüyor> ben, ben o zaman üniversitede öğrenciyim. E, zbez, e, tırmanışlarda o zaman da, devam ediyorduk. Evet. Daha öyle. sonra ne yaptık? Arkasından eee Alper'le bir Çanakkale bisiklet turumuz var. Evet, <gülüyor> biliyorsun. E, evet değil Çanakkale, mi? Çanakkale'nin kurtuluşu ile ilgili çok güzel anlamlı bir işimiz vardı. Bir de seninle biliyorsun bir bisiklet turumuz nereden var? Bursa Samsun var. 19 Bursa, Mayıs e, evet, evet. bayramını anmak adına. 5 günde 1000 kilometre yol yapmıştık. Oradakini istersen anlatayım mı? Evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> şimdi olur. Elena herhalde dünyada ve Türkiye'de ilk bisiklet sürerken üzerinde uyuyan tek sporcu. <gülüyor> yani şimdi sanırım şeyden artık Samsun'a iniyoruz. Uzun bir iniş zaten yaklaşık 20-25 kilometre bir iniş var. Ben bir ara Alper Alper ses yok gece tamam mı? Bir daha Alper, diye varınca bir Halper Berra'yı dedim abi uyumuşum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yani o e, kamp yüküyle e, çok eski mod e, şey bisikletlerimiz var. Bende Bianchi Aspit var. sen de biraz daha biraz iyisi vardı. Evet bende bir, bir farklı model Dakar modeli ama, vardı. Ama üzer, üzerinde de 20 kilo böyle kocaman kocaman uyku tulumları, çadırlar falanlarla gidiyoruz. Gittikten sonra ee, şey çok yorgunuz ay, tabii çok yüksek hızı yapamıyoruz ama 19 Mayıs'ta da Samsung'da olmamız lazım gece gündüz pedal basmıştık o da çok güzel bir anıydı. Bu arada şunu da söyleyeceğim Mustafa abi tabii e, kendi oğlunu aldığı karni hediyesi bisikletle evet. devam ediyordu. Evet. Hani, evet. Geçen o... yıla kadar geçen yıl değiştirdim, <gülüyor> geçen ay değiştirdim ve şunu da söylemek de lazım hani her zaman derim malzemeden çok olay pilotaj hani e, Mustafa abi bu emeğiyle çabasıyla o bisiklet hareket ettiriyorsa sonuçta isteyen herkes de her şey yapabilir hani kullandığımız malzeme lerde mazeret ve bahane de iç aramayalım lütfen. Hiç değil. Evet, evet. Şimdi bunları anlattıktan sonra daha sonra ne yaptım? Bir de bunun dağcılık ayağı var. Dağcılıkla tanıştık. Dağcılık alanında da gene 2000 yılın Nisan ayında ilk dağcılık eğitimi Türkiye Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan aldım. çok hızlı gelişen bir programdı. 2003 yılında antrenör oldum dağcılıkta. 2003 yılından beri de bugüne kadar antrenörlük yapıyorum. Teknik direktörlük yaptım, kamp müdürlüğü yaptım şu anda da faal olarak dağcılık devam ediyorum. Ve yurt dışı yüksek irtifa tırmanışları oldu? Evet. Türkiye'de hemen hemen bütün dağların tamamına defalarca çıktım. Sayısını bilmiyorum. Çünkü zirve defteri yazmasını pek sevmiyorum. Sayı yani nasıl ya, skor üzerine ben spor yapmıyorum. Ve evet. fotoğraf da çok biriktirmiş aslında değil asla. mi? Evet. Hiç fotoğrafımda... Haberlere dağıtıyor magazin. <gülüyor> aynen. Aynen. Mustafa abi evet. hangi haberi verdiyse gazetede çıkan evet. haberini bir kenara atmıştır. Aynen. Keşke vermeseydik. Hani biz arşivlesek daha güzel <gülüyor> olabilirmiş. Yurt dışında evet. ilk yedi binlik yurt dışı ilk tırmanışım Demavent Kış'la başlamıştı. Demavent Kış'tan sonra e, Mustakata Çin'de, Kırgızistan'da e, Korcinoveska'ya ve Tacikistan'da şeye çıktım Hantengri'ye çıktım. Bunlar 7000 bin metre üzere tırmanışlar. E, Gürcistan'da beş metrelik bir Tetmurdi dağı vardı. Oraya çıktık. Ee, bu arada yine dağcılık bu önümüzdeki yılda yine bir sürü daha projesi var. Ee, daha şimdi bu ultramaratonlarla birleştirince de sanırım bu tür tırmanışları biraz daha koşarak yapmaya çalışacağım. Ee, Süreç olarak da bunu oraya çekiyorum. Diğer ayağa geldiğimizde tekrar e, yine istedik. 2010 yılında Alper aradı abi dedi bir ultramaraton var. O ne dedim ya? Dedi ki işte böyle böyle koşacağız. 250 kilometre sırtımızda yiyecek. Aa çok güzelmiş dedim hemen hatırlam dedim. Alper'e e, tamam dedik. Ve o yıl biz ultramaratonu koştuk. Bilmiyorduk nasıl olduğunu. Türkiye'nin ilk e, çok etaplı evet. ultramaraton evet. değil mi evet. aslında? Evet, evet. evet. yolu ultramaraton. 250 kilometre bir hafta ve sırtımızda çantayla koştuk. Çok keyifli bir koşuydu. Orada da ultramaratonla tanıştık. Daha sonra yine Alper'le hemen hemen bütün ultralarla birlikte koştuk. Derecelerimiz birbirine çok yakında geliyordu. Daha sonra biz, biz Mustafa abinin getirdi, peşinden gittik. Evet, <gülüyor> Mustafa <gülüyor> abi Likya yolu ultra birinci olduktan sonra e, tabi bu yarışlarda para ödülü yok. E, evet. Sıkı durun e, ödül olarak Gobi çölü ultra maratonuna katılım hakkı verdiler. Evet, Mustafa evet. Abi. Ama 2011'de. 2011'de evet. evet. Çünkü iki yıl üst üste genel sıralama birinci sorunca e, buradan da ismini e, gayet e, andığımız e, Argoz şirketinin sahibi Gökşin Bey e kendisi geldi. Yani başarımın e, iyi olduğunu, derecelerimin çok iyi olduğunu, bunun e, uluslararası standartlara taşınabileceğini söyledi. Biz o yıl Alper'le birlikte e, Gobi'ye gittik. O zaman yaklaşık 42 ülkeden 162 sporcu vardı. Ben genel sıramada 9 oldum. E, sanırım e, ekibin içerisinde en farklı insandım. Çünkü yaş olarak 55 yaşındayım. Orada gencecik güzel insanlar var, sporcu insanlar var. Önlerde o, gelmem herkesin dikkatini çekmişti. E o da benim için güzel bir anıydı. Ben bir anımızı da anlatayım. Mustafa abiyle aynı çadırda kalıyoruz. Genelde 10 kişi veya 8-9 kişi kalınıyor. Tabi bu organizasyonlar da bu arada akan su yok, elektrik yok. Sırtımızda, çantada bir hafta boyunca yiyeceğimiz her şeyi taşıyoruz. Her gün yarışmacılar, genç yarışmacılar, elit atletler gelip kimdir bu Mustafa Kızıltaş, neler yapıyoruz? Koşu esasında çok muhabbet edemiyoruz ama malzemeleri nedir, ne yapar, ne eder? Onu bir tanıyıp görmek istiyoruz. Rakibi tanımak amacıyla nasıldır? O merakı gidermek amacıyla e, çadırımızı ziyaret ediyorlardı. Değil mi? Evet. Çünkü bendeki çanta normal koşu çanta dağcı çantasıydı. Sırtımda 45 litrelik bir çanta. içetine bir sürü malzeme. Kocaman bir çantayla koşuyordum. Ocak taşımadın ee, Mustafa abi. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> o standart yani ocak. Ocak ve mişur <gülüyor> e, <gülüyor> e, dört elini. Dört <gülüyor> Evet. Şu, şu an dolabımızdan eksik etmeyiz evet, yani dört Evet. evet, evet. O bizim can, dediğim, beslenmek için birinci şeyimiz. Valla çok güzeldi. Şimdi daha sonra nasıl diyeyim bunları toparladık ve yavaş yavaş Türkiye'de tabi bu koşullar, uturalar çoğaldı. Dağcılık faaliyetleri çoğaldı. Bunların hepsini yaparken şanssızlık yaşadım. Bir gün bir tırmanışta, kaya tırmanışında 8 metreden düştüm. Düşünce sakatlandım. Sol diz çapraz bağım koptu. Sol iç dış menüskültü sağdan bir sürü kaburgalarım kırıldı falan. 2,5 yıllık bir tedavi sonucunda 4 ameliyatla toparlandım. Ee, daha sonra bana e, yürüyemezsin dedikleri zaman ben yaklaşık iki yıl önce tekrar koşmaya başladım. Şimdi gene formumu yakaladım yine yavaş yavaş kürtülerde almaya başlıyor. Şahane büyük tebrikler ve şunu da söyleyeceğim belki dinleyicilerimiz arasında hani demişlerdir bu felakete beni duyduktan sonra işte kaşındın işte bu kadar çabaladın işte zorladın ettin falan filan diye aslında işte öyle değil hani risk her zaman her yerde var evet, hepimizin evet. başına gelebilir hani bir evden dışarı çıkarsınız hani başka bir şey olur bir mazgala bir çukura herhangi bir yere düşersiniz bileğinizi burkarsınız otobüsten inersiniz bir şeyler olur ama e, hayatı tabii ki renkli ve e, biraz da yemeği baharatlı yemek gibi aslında tadını çıkarmakta böyle bir şey olsa gerek. Kesinlikle dedik ya yani hayat, hayatı tek düzey yaşamaktansa daha hızlı yaşamak diye düşünüyorum. Tek düzey yaşamanın çok bir anlamı yok. Ben sakatlığımı spor yaparken yaptığı, oldu. Bu olabilecek bir ihtimaldi. Zaten bu ihtimaller her zaman var. 20 yıl içerisinde bir defa bu kazayı geçirdim. Bir daha geçirmek istemiyorum. Yani bu her türlü spor müsabakasında sosyal yaşamda olur ama bunu keyif aldığınız bir eylem içerisinde bu gerçekleşiyorsa bu size çok koymuyor aslında. Hı hı. Yani yolda giderken ayağın mazgıla sıkışıp kırılmasıyla tırmanırken ayağın kırılması arasında çok fark var. Kesinlikle. Çünkü bir şeyi başarmak istiyorsunuz. Orada başınıza gelebilir ama mazgıla düştüğünüzde yani herhalde o çok üzücü bir pozisyondur. Öyle bir şey yaşamak istemeyiz. Benim de bir ağır Arkadaşım alışveriş yaparken iki yerde ayağı kırmış. Yani. Ben de bir sene önce o olaydan önce koşarken bisikletçile çarpışırken ayağı almıştım. Peki yani arkadaş alışveriş maratonda mıydı? Nasıldı yani? Nasıl oldu bu olay? Neyse onu daha sonra, <gülüyor> daha sonra konuşuyor oluruz. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Ben bu hafta sonu hep beraber Uludağ'daydık. Değil mi? Evet, de evet. Çok güzel ultra maratona katıldık. 75 kilometre yaklaşık 4000 irtifak sınıfı. Çok zorlu bir parkur 77. ama o kadar da o kadar da keyifli bilmiyorum benim 75,5 beş buçuk ölçtü sen kayboldun <gülüyor> peyniri yerde. çok güzel çok keyifli bir parkur ilk yazı yazın Uludağ'da koştum ben ee, Mustafa abi yine de yaş kategorisinde derece yaptı orada. Evet, evet. genel sıralamada da aslında biz üç kişi üçüncü olduk ee, oradaki bir start anındaki iki saniye ile sanırım bir şey yaptılar sıralama. Ama bahsettiğim gibi yaş olarak yani 59 yaşını bitirip 60 yaşına bir girmem ve o dereceleri orada çıkarmam. Kendim açısından bir özgüvenim daha da arttı. Daha iyi koşup daha iyi yerlere getireceğiz. Mustafa abi zaten içerikler. en genç yarışmacıydı değil mi galiba o yarışta? Var mı? En tecrübeli. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bütün yarışmalarda en, en genç yarışmacı ben oldum. En genç ve en, en tecrübeli <gülüyor> evet. ve en çok takip edilen Ama sporculardan e, bir tanesi. Rena biliyorsun değil mi? Yani ben bu yarışlara gelmeden önce önceden telefon açıyorum. Torunum Deniz'e. Benim 6.5 6 yaşında bir tane torunum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Ona, ona telefon açıyorum. O bana başarılar diliyor. Dede en önde koş diyor. Ben de onun o gazıyla birazcık onlara da koşuyorum. Ya ondan dolayı biz de Mustafa abi yakalayamadık bir türlü. Evet, <gülüyor> de Peki e, şimdi ben Elena ile koşuyorum. Hani birçok maratonaz veya antrenmana beraber katılıyorum. E, dinleyicilerimize örnek olması açısından. E, eşin, Wildan abla bu konuda neler söylüyor? Ya benim şimdi... E, şu Spora Bu da bir reçete zaman, olabilir dinleyicilerimiz tabii, tabii. için. Şimdi ilk eğer hayatınızın içerisinde spor yok, yok idiyse, daha sonra bunu koyduysanız... ...eşiniz de eğer sporcu değilse bunu kabullenmesi zor oluyor. Yani ilk etapta zor oluyor ama bunu aşmanın birçok yolu var. Ben birçok hileye başvurdum. E koştuğum zaman, daha gittiğim zaman eve hep mutlu döndüm. 10-15 gün sonra canım daha isteyen, koşmak istediğimde evde suratımı asıp... Mahsus e, psikopat takıldım. Anlımıza beni daha kovmak zorunda kaldı. Böyle <gülüyor> böyle ben bu işi çözmüş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir soru. <gülüyor> şimdi, şimdi en çok destekçim gerçekten söylüyorum. Eşim yani en azından hiç engel olmuyor. Ee, babam, annem çok yaşlı. Babam 90 küsur yaşında. Annem 85 yaşında olmasına rağmen inanın her seferinde e, onlardan izin alıyorum ve onlar bana başarı diliyorlar ve e, benim bu sporumla ilgileniyorlar yakından tüm aile herkes ama tabii ki bunun yan hepsinin yanında e, torunum denizi e, bana de şeyi çok güzel Normalde annesi babasının yanında yürümeyen çocuk Beni gönlünde yakala, Beraber olduğumuzda hemen Dede koşalım mı? Dede tırmanalım mı? Diye bana Teklifte bulunuyor. Tabi bu ara Anne babası da ya bu çocuk bizimle yürümüyor Seninle nasıl bunu beceriyor diye Merak ediyorlar. Sanırım bu bir Örnekleme açısından insanların karşısındaki Örnekleme açısından güzel bir örnek olacak Denizde büyük bir ihtimalle ...biraz sporcu, biraz da müzisyen olması yönünde... ...ailesine baskı yapıyorum. Oo, tırmanışları <gülüyor> başlayacak o zaman, tırmanışları ve koşulları... Başlayacak. Kesinlikle, kesinlikle. Ona şimdi yavaş yavaş yakında evde bir tane küçük bir tırmanma duvarı düşünüyorum. Kendisini geliştirsin diye. Ondan sonra da zaten... ...koşullara da yavaş yavaş başlayacak. Aslında şöyle, biz yurt dışına gidince de... ...Alp Dağlar'da... Koşularda, yarışlarda görüyoruz ki böyle küçücük çocuklar 3-4 yaşında annenin babanın yanında küçük batonları yürüyüşler yapıyorlar. Tabii. Aslında çok güzel bir şey. Küçük yaşlardan beri çocuklara spora ve doğa, doğa alışmak alıştırmak çok önemli bir konu. Peki ne? Mustafa abi, sen de ne tavsiye edebilirsin anneler, babalar çocuklara nasıl spora alıştırsınlar, ne yapsınlar ya yani öncelikle tabii ki yani bu çok önemli. Benim hayatta en çok yaptığım yani spor yapmaktan çok yaptırmayı da çok seviyorum. Yani çevremdeki bütün tanıdığım arkadaşların tamamını spora yönlendirmeye çalışıyorum. Sporun temel olarak da ilk etapta ben şöyle bakıyorum: koşu, yüzme ve bisiklet. Temel üç ana spor olarak bakıyorum. Kişisel görüşüm bu benim. Ee, ...insanları kısa bir süre... E, ...yavaş yavaş yürütüp koşturmak... ...daha sonra da yüzdürmek... ...biraz da bir bindirmeyi alıştırdıktan sonra... ...bu insan hayatına giriyor... ...bu virüs gibi yayılıyor... Ve ...bir daha bunu bırakmıyorlar. Güzel bir mikrop. Ee, kesinlikle öyle. Yani bu böyle bir şey olmalı. Bence keşke böyle bir salgın olsa da... ...bütün insanları e, şey yapsa... E, ...bulaşsa. Fakat... E, ...çocuğu spora alıştırmanın en güzel örneği... E, ...görsel olması. Yani aileden birilerinin bunu yapmış olması. Hadi... Çocuğuna kızım oğlum koş yerine birlikte koşalım demek en doğrusu. Onunla birlikte hem kendisi hem de çocukla birlikte bunu yaparsa kesinlikle çok başarılı olacaklarını ve bunu da çocukların da bu sporu alacağını şey yapabiliyorum yani. Çünkü fiziksel olarak bunlara ihtiyaç var. Ya yani müzik öğrenmesi, resim çizmesi ya da ne bileyim bir baleye gitmesi 12-13-15 yaşından sonra da olabilir. Bunlar sonradan kazanacak ama daha 5-6 yaşlarında... Normal e, gelişimi yapabilir, bir çocuğun gelişimini yapabilmesi için mutlaka uygun bir bisiklet. Ama tabii ki e, bilinçli seçilecek bütün bu şeyler. Hem Sadece karnediyesi olmayacak. Tabii yani ki kar, evet karnediyesi gidip de yani marketten alınan e, bir bisiklet olmayacak. Doğru. E, i̇şte e, koşarken e, hadi çık e, ayağındaki terlikle koş değil bir daha teknik açıdan belki de e, bu işi bilen birilerinden bilgi alarak bu çocuklara küçük yaşten küçük küçük tan tanıştırılıp aileleriyle birlikte örnekleme yoluyla yapılırsa sanırım Türkiye'de spor çok yani gelecek kuşaktan itibaren çok büyük bir ilerleme sağlar. Ki Deniz'de çok şanslarsa ben üniversite döneminde çadır yaşamına dahil olduğumu düşünürsek evet, evet. fotoğraflarda da görüyoruz. Deniz şu an çadırda da seninle beraber Tabii. yemeğini yapıyor, yani. o yaşamı da görüyoruz, <gülüyor> evet. Macera şimdiden başlamış vaziyette. Kesinlikle ziyette. öyle, yani örnek mühürlü olduğu için yani örnek olmaya çalıştım ona, o da bunları hemencik kabul ediyor, çok da gidiyor. Yani bu çocuklarda da böyle olacak yani bunun da şeyi yok. Evet ben size soruyorum peki bizi önümüzdeki Kaçkar yarışı nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> Ka Kaçkar kaç yarışı evet Kaçkar ultramarası 16 Eylül'de bu sene üçüncüsünü yapacağız. Ee, Mustafa abi sen yine güzel bir sonuç alacağına inanıyorum orada gayet güzel Kesinlikle. iyi şekilde koşacaksın. Hatta bugünkü bu sağanak yağmurla ben kendimi resmen kaçkarlarda zannettim. Hani ne zaman ne olacak orada da zaten belli olmuyor. Evet. Ama bu zorlu günde de senin stüdyoya girmiş de olduk. O da bir maceraydı aslında. Yani e, bu güzeldi ama e, dinleyicilerimize de kaçkarultra.com adresinden de sistemimize ulaşır ve gerekli bilgileri de alabilirsiniz. 13 kilometre ve 46 kilometre var. Peki evet. e yani. Mustafa abi Hı. daha uzun mesafe koşmak isteyenler yetişkinler için. Ee, yani ultra maratonlara ya da maratonlara başlayayım dersem ne tavsiye edebilirsin böyle birkaç kelimeyle? Yani şimdi koşucuların e, yani yol koşucuların ya da keyfi koşucuların e, ultramaratona geçmeleri olarak soruyorsun değil mi? Yani normal koşan biri. Tabii insanın... tabii koşan biri evet. çünkü sıfırdan zaten ultramaratonlara evet. geçilmez evet. değilim. İnsan yarı maraton maratonlara koşuyor, evet. Ultramaratonları geçeyim şimdi diye patikalı koşuyor. Şöyle söyleyeyim yani en kısa yolla e, bu geçişlerde hatalı geçişleri yapanlar şunu yapıyorlar. Atıyorum 42 maraton koşan hemen 100 kilometre üzerine kayıt yaptırıyor ve burada bir hayal kırıklığına vuruyor, bu çok kötü. Daha kısa 40-60 kilometre arasındaki ultralarla başlarlar ise ve yüksek kazan, yükseklik kazanımı az olan yarışlarla başlarlar ise o işin içerisinde vücutlarını adapte ederler, mental olarak da bu işe ısınırlar ama ilk etapta acı çeken bir yarış seçerlerse geriye gidiyorlar tekrar. O şeyde onun yaşadık isim vermeyeceğim ama gene bir milli sporcumuz Uludağ'da yarıştı. Çünkü Uludağ gerçekten zorluk derecesi yüksek bir yarıştı. 3000 metre yükseklik e, kazanımı tabii. neredeyse yani. 4000 tabi 4000 plus e, şey e, yani bana geldi aynen şunu dedi Mustafa abi yani çok zordu. Evet ben de zor Çünkü o yol koşusuydu o zorluğu hissetmediği için birdenbire buraya geldiği için de e, canı yanmıştı. Ha belki de bir daha koşmam dedi onu ikna etmeye çalıştım yani zor bir yarış seçmişsin bundan değil de daha kolayından başlaman gerekiyor diye. Hatta 50 kilometrede koşulabilirdi. Tabii, tabii. Yani şu an rakamları böyle söylüyoruz ama bunu yapabilecek insanlar ama zemin tabii, ve tabii. irtifa koşulları tabii. zorluyor evet, insanlar. İrtifa koşulları zorluyor bir de tamamen şeyi farklı kurallar içerisinde gerçekleşen bir yarış. Onun için daha çok bunları da ben öneriyorum. E, antrenman sürecinde ben hep e, haftalık e, biliyorsun bunu sana da söylemiştim o ilk başta zamanlar 100-120 e, kilometrinin altına düşürmemek gerekiyor 120 kilometrinin altına düşürmesek bir hafta boyu e, haftada e, maratonlara tabi ki burada 120 kilometrinin bu yol koşusu değil bunun %80'inin trail olması gerekiyor benim Fethiye'de arazi ve şeyim çok güzel. Evden direkt çıktığımda dağa girebiliyorum ve bütün kuşlarımı dağda yapıyorum. Bu da büyük bir avantaj teşkil ediyor benim için. Bu arada ben şunu da eklemek istiyorum. Eğer dinleyici ultramuratonları merak ediyorlarsa ve nasıl başlayayım diyorlarsa hem Mustafa abi bize yazabilirler. Hem de iki hafta önce arkadaşımızın Aykut Çelikbaşı'nın ultra kitap çıktı. Evet. Onu internette <gülüyor> araştırıp çünkü ben Aykut çok teşekkür ederim. Bu kitap bize hediye etti imzalı. Çok güzel bilgiler var. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Aykut'un kitabınız ultra kitap. internet üzerinden de satın alabilir evet. sevgili dinleyiciler. Ultra kitap olarak... E, belli sitelerde de zaten araştırıp bulabilirler. Peki Mustafa KızıltAŞ e, z, bugün konuğumuzdu, 1958 doğumlu muhteşem, dolu bir sporcu. E, nasıl Mustafa KızıltAŞ onlar üzerine çok kısa bir cümlede alabilir miyiz evet. programı bitirmeden önce? Evet. Yani şimdi şöyle. Ve sana nasıl ulaşabilirler? Ha, bana ulaşmaları çok kolay. E, benim e, sosyal medyada e, Mustafa vatandaş Mustafa KızıltAŞ e, Facebook e, adresi üzerinden. Herkes ulaşabilir. Her messenger'dan ya da mail atarak ya da bir şekilde bana ulaşıp eğer bir bilgi isteyen herkese rahatlıkla ve memnuniyetle cevap yazarım. Elena da söyledi. Aynen Gerçekten. Aynen öyle. <gülüyor> Tüm asla, ve asla, Bu arada evet. şunu hiç unutamıyorum. Normalde hani ultramaratonlarda bizim hani kendi aramızda bir şey paylaşmamızda çok kural gereği, gereğe hani uygun tasvip edilmiyordu. Evet. Mustafa abi küçük bir çakısıyla yanında getirdiği bir yiyeceği. <gülüyor> bu sana bu arkadaşa. Bu sana bu da arkadaşa. Bu <gülüyor> da arkadaşa evet. Elena ile o zaman evli değildik. Evet. Bu sana bu arkadaşa diye bizim Ama ağzımıza direkt. Tabii e, şimdi bize bu iş Yönünü, evet bir işte hep spor yönlü konuştuk ama ultra maratonla ben e, dedim ya 40 yaşından öncesi var benim 20 yıllık bir askerlik yaşamım. Ondan sonra tam 20 yıllık bir sporcu yaşamım var. ikisini ortadan böldüğümüzde e, geçen 20 yıllık askerlik arkadaşım da çok kısa bir e, kısa döngü arkadaş. Kitlesi ama sporcu yaşamı ise binlerce bir sporcu kitlesi var. E, sporun bir de bu yönü var. Sosyal kişiliği ve sosyal yaşamı çok geliştiriyor. Ve tabii yani çok iyi insanlarla tanışıyorsunuz evet. ve diğer taraftan muhteşem coğrafyalar görüyorsunuz hani iyi ki koşmuşuz iyi ki seni tanımışız evet, evet. Mustafa abi bugün Açık Radyo Açık Dergide Yeter Kiste işte programımızda Mustafa Kızıltaş'a konuk etti kendisi 58 doğumlu ve ikinci perdeden sonra emeklilik döneminden sonra bu spora başladı e çok birinci, ve, ve şampiyon bir abimiz izinden takip ettiğimiz tamam. ve mental yapısıyla da bizi kesinlikle Kendisine hayran bırakan bir abimizdi. E, yeter ki iste yine devam ediyor olacak. Mustafa Kızıldaş'a çok teşekkür ediyoruz konuk olduğu için. E, bizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. E, Mustafa abi çok kısa bir şey söyler Tabii misin? Çok, ben hepiniz ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bütün ultra dünyasına sevgi saygılarımı yetiyorum. Umarım e, patikalarda hep birlikte koşarız. Hep birlikte koşacağız evet çok teşekkürler. Ben Alper dalkılıç Ben Gelen Afolakova. Mustafa Kızıltaş Tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Çok teşekkürler. Teşekkürler ve akşamlar. Hoşçakalın.